Beni kendinle meşgul eyle. Hazreti Rabia çok oruç tutardı Bir defasında bir hafta hiç yiyecek bulamadı Sekizinci gece açlığı iyice şiddetlendi Nefsine eziyet ettiğini düşünürken birisi kapıyı çaldı Bir tabak yemek getirdi O da yemeği alıp yere koydu Mum getirmeye gitti. Gelince bir kedinin yemeğini dökmüş olduğunu gördü. Su bardağını almaya gitti. Mum söndü. Su içmek isterken bardak düşüp kırıldı. O da, Ya Rabbi, bu zavallı kulunu imtihan ediyorsun. Fakat acizliğimden sabredemiyorum, diyerek bir ah çekti. Bu ahtan neredeyse ev yanacaktı. Bir ses duyurdu. Ey Rabia! istersen dünya nimetlerini üstüne saçayım. İstersen üzerindeki dert ve belaları kaldırayım. Fakat bu dertler belalar ile dünya bir arada bulunmaz. Bu sözü işitince, Ya Rabbi beni kendinle meşgul eyle ve senden alıkoyacak işlere bulaştırma diye dua etti Bundan sonra dünya zevklerinden öyle kesildi ki kıldığı namazı bu benim son namazımdır diye huşu ile kılar. Hep Allahu Teala ile meşgul olurdu. Hatta birisi gelip kendisini Allahu Teala ile meşguliyetten alıkoyar korkusuyla ya Rabbi Beni kendinle meşgul eyle de kimse senden alıkoymasın diye dua ederdi.